Bismillah ve'lhamdülillah ve'l-salatu ve'l-salamu aleyha Resulullah ve'bat. Araf suresi 82 ve 87. ayetler arası. En son dersimizde bir önceki sayfanın son iki ayetini okumuştuk. Ve bu sayfayla alakalı olduğu için mealini vermiş, tefsirine göremiştik. Allah azze ve celle Araf suresi 80 ve 81. ayetlerde şöyle buyuruyordu. <gülüyor> Mealen ve Lut'u da kavmine gönderdik. Kavmine şöyle dedi. Sizler alemlerden hiçbirinin sizi kendisiyle geçmediği bir fuhşiyatı, çirkinliği mi getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Muhakkak ki sizler kadınları bırakarak erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Ülakis sizler haddi aşan müsref bir topluluksunuz." demişti. Lut Aleyhisselam onun gönderdiği kavminden bahsediyordu Allah azze ve celle. Bugünkü sayfamızdaki ilk ayetimiz 82. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve me kana cevabe kavmihi illa en kalu ihricuhum min qaryatikum innahum nasuyyetah harun şeklinde. Lut aleyhisselam'ın kendi kavmini bu fuhşiat ve alemlerden hiç birisini yapmadı dünya üzerinde ilk bu topluluğun yaptığı bu çirkinlik, yani e, lutilik diye isimlendirilen, bizim şu anki günümüzde de homoseksüellik diye ifade edilen çirkin işi, yani <gülüyor> erkeğin erkekle ihtiyacını görmesi şeklindeki çirkin işi e, hakkındaki tehdidini, kötülemesini ve efendim, e, onlara ikazını duyan kavminin cevabından bahsediyor allah Teala bu ayette. Lut aleyhisselam'ın kavminin bu ihkazlara karşılık cevabı yalnızca onları yani Lut aleyhisselamı ve onun gibi düşünenleri beldenizden bölgenizden şehrinizden çıkartın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış oldu. Başka bir şey söylemediler. Yani biz bu işi yapacağız. Bizi ihkaz etmeye ihtiyaç yok, gerek de yok sen ve senin gibi düşünenler. Temiz kalmak istiyorsanız bu iş yapmak istemiyorsanız ve bu işten uzak durmak istiyorsanız o zaman yapılacak iş sizin bu beldeden çıkartılmanız. Bu bölgeyi terk etmenizi sağlamaktır diye onlara bir yol gösterdiler. Lüt kavmi Sedum diye bir bölge var. O bölge ve çevresinde yaşayan bir topluluk. Lüt Aleyhisselam ise İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğlu. Yani İbrahim Aleyhisselam Lüt Aleyhisselam'ın amcası. O da onun öz yeğeni. Lüt Aleyhisselam kendisi Hanif dinin önderi olan Peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'a şeriat indirildiği zaman ona iman eden bir kimse. Akabinde de Lut Aleyhisselam Allahu Teala o Sedum bölgesine yaşayan ve Lut kavmi diye ifade edilen kendisinin oraya gönderilmesine, Lut kavmi diye ifade edilen o kavme peygamber olarak gönderilmiş. Amcasıyla beraber Şam bölgesine, Filistin'den Şam bölgesine hicret eden bir kişi. İbrahim Aleyhisselam'la beraber Nut Aleyhisselam'ın karşılaştığı çirkinliklerden birisi de kendisine sadece aile fertlerinin iman ediyor olması. Gönderildiği topluluktan hiçbir kimse ona iman etmemiş. Hani bir hadiste diyordu ya Aleyhisselatü Vesselam kıyameti sahnesinden bahsederken her topluluk peygamberin arkasından gider. Kimisi vardır ki yalnız başına gider. Sadece bir peygamber. Başka kimse yok. Kimisi vardır ki yalnız bir kişi vardır. Kimisi vardır ki yanında iki kişi vardır. Lüt Aleyhisselam'da o gün sadece yanında eşi bundan istisna tabii ki. Ayette geldiği üzere. Eşi hariç kendi ailesi. Her peygamber kendine iman edenlerle birlikte haşrolunacak ya, birlikte meydana haşr sahasına toplanacak ya bundan dolayı zaten Resulullah Sallallahu Aleyhisselam çoğalın ben sizin çokluğunuzu övüneceğim diyor yani. Ya Sonra bir hadiste işte ufka baktım ki az önce bahsettiğim hadiste alakalı ufka baktım ki bir karanlık bir topluluk geliyor ki bunlar benim ümmetim zannettim. Kim bunlar dedim bunlar Musa Aleyhisselam'ın kavmidir dediler diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardan sonra en kalabalık topluluk ben İsrail dediğimiz Yahudiler. Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Buradan da anladığımız Lut Aleyhisselam kıyamet gününde sadece aile fertleri arkasında olarak haşr sahasına gidecek. Ona ailesine başka hiç kimse iman etmemiş. Ama o görevini tabii ki layıkla yapmıştır. Bizim peygamberlerle imanımız, rasullere imanımız bunu tasdik etmeye ilmektir. Allah'ın seçtiği her bir peygamber, 124 bin peygamberin hepsi, 300 küsur rasulün hepsi görevlerini layıklığa yerine getirmiş, seçilmiş kullardır. Yani onlarda bir kusur eksiklik yoktur. Kusur eksiklik onlara tabi olmayan, inanmamakta inat eden, küfürlerinde inat eden kimselerdir. Lut ailesinden başkasının Kendisine iman etmeyene dair Zariyat Suresi'nde bir ayet var, onu okuyacağım. Zariyat Suresi'nde Allahu u Teala فَأَخْرَجْنَا مَنُكَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ der 35. ayette. Yani biz onları, orada bulunan mümin toplulukları çıkardık. fema وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتِمْ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve biz orada bir aileden başka Müslüman kimseyi bulamadık der. O da zaten Lut Aleyhisselam'ın ailesidir. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا مْرَعَةَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Der Allahu Teala. Kavmin cevabına karşılık der ki bunun üzerine biz onu ve aile fertlerini kurtardık. Kimi? Lut Aleyhisselam'ın ve aile fertlerini kurtardık. Ancak hanımı hariç. Çünkü o geride kalanların azap görenlerin içerisinde olanlardan oldu. Geride kalanlardan oldu. Hanımı ise geride kaldığı ayetler, hadislerle sabit. Yani azap görenlerden olduğu ayetlerle sabit. Ama işlediği günahlar, yani hatası, inanılması mı yoksa başka bir şey mi? Bunlar aklıma sahih bir delil olmadığı için biz İsrailiyet tarzına göre görüşler aktaralım. Ne tasdik edelim ne yalanlayalım. Tefsirleri de geldiği üzere Nud Aleyhisselam'ın evine gelen ee, ve Nut e, kavminin derece tarzda yakışıklı, güzel erkek insanları o toplumun azgınlığına haber verilmiş Evdeki misafirleri onlara duyururmuş. Ve bir kısım e, casusluk yaparmış. Nud Aleyhisselam'ın evinde olan şeyleri onlara aktarmış ve casusluk yaparmış. Ne derece doğru bilmiyoruz. İsrailiyet olduğu için biliyorsunuz hadislerle sabit İsrailiyet türü haberleri yani bizden öncekilerin haberlerini biz Kur'an ve sünnette bulamazsak onlardan biz aktarılırsa ne yalanlarız bu olmamıştır diye. Yalanlarız ne de evet böyledir diye tasdik ederiz. İkisinin arasında dururuz. Çünkü doğru da olabilir. Doğru bir şeyi yalanlama söz konusu olabilir. Yanlış da olabilir. Yanlış bir şeyi tasdik etme doğrulamış da olabilir. Bundan dolayı böyle aktarılır. Üzerinde durulmaz. Üzerinde hüküm bina edilmez. Hanımı hariç, Allahü Teala hanımı hariç onu ve aile fertlerini kurtardık der. Devamında da وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَٓا فَاَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ اَغَبَتُ الْمُجْرِم۪ينَ Onların üzerine bir yağmur yağdırdık. Ama bu normal e, sudan oluşan yağmur değil. Sen mücrim, günahkar e, olanların, akıbetlerinin, sonlarının nasıl olduğuna bir bak diyerek de allah Teala burada onların helak edildiğini, üzerlerine e, bir taş yağmuru, Ayet burada gelmiyor, başka ayette geliyor, onu söyleyeceğim. Bir taş yağmuruyla, kızgın, kızdırmış, taşlardan oluşan bir yağmurla onların helak edildiğini beyan eder. Bu usta da Kamer Suresi'nde teferruat olarak verilir. Kamer Suresi 37. ayette, 34'ten başlıyor hatta. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا عَالَ الْعُودِ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَارٍ Muhakkak ki biz onların üzerine, Lüt ailesinin dışında, o kavmin üzerine bir kasırga gönderdik. Onları bir seher vakit, havanın aydınlanmasına yakın vakitte kurtardık. Neametem min eandina, bizim katımızdan bir nimet olarak bunu yaptık. Kezalike necizi men şeker, aynı şekilde biz şükreden kulları bu şekilde kurtarırız, mükafatlandırırız. Ve lekad enzerahum bedşetena fetemarav bin nuzur. And olsun ki biz onları ikaz ettik şiddetli bir azapla ve onlar bizim tehdidimizden şüphe duydular. Yani bu ikazlarımıza fazla ihtimal vermediler. Ve lekad ve duh an-dayfi tamesna e'avnehum fezuru azabi ve nuzur. <gülüyor> And olsun, onlar Lut'un misafirlerine, yani İbrahim Aleyhisselam'a çocuk müjdesi verip de Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmek üzere insan kanına yakışıklı güzel delikanlı suretinde onun yanına gelen misafirlerine karşı kötü planlar yaptılar. Bunun üzerine biz onların gözlerini sildik. Yani onların tamamını kör ettik. Bizim azabımızı ve ikazımızı tadınla bakalım dedi. <Gülüyor> Bu kısım genelde pek bilinmez. Ayette olduğu halde bilinmez pek günleme gelmediği için demek ki Lut kavmi eşinin haber vermesi üzerine geceliğin kendisine gelen melekler genç güzel yakışıklı ekle suretine gelip de Lut aleyhisselamın misafiri olduğunda ki o iman eden kavim sadece Lut'un evinde olduğu için onlara seher vakti evden çıkın ayrılın hanımın burada kalsın diyecekler sonra da kendi Allah'ın onlara verdiği işlerine bakıştıracaklar. Ne yapacaklar? O kavmi elak edecekler erkekler, yakışıklı erkekler süretine gelince, e, hanımının da bunu haber vermesiyle, o kavim gece Nuh evini kuşatır. Ve evine gelen misafirlerini melek olduklarını yani bilmeksizin, onlardan pay almaya çalışırlar. Yani kendi yaptıkları çirkinlikleri e, onların üzerinde uygulamak isterler. Bunun üzerine biliyorsunuz Nuh farklı surilerde, farklı ayetlerde geldiği üzere, onlarla mücadele eder. E, Misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Eğer siz çok istiyorsanız, bu iş yapmak istiyorsanız, bu iş için kızlarım var. Onları sizler evlendireyim. O şekilde ihtiyacınız görün demesine karşılık onlar. Sen bizim kızlarında bir isteğimiz, arzumuz olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğinizi biliyorsun deyince Lut aleyhisselam keşke şöyle sırtımı yaslayacağım bir dayanağım olsaydı der. Halbuki dayanağı en kuvvetli dayanaktır. Allah azze ve celle'dir. Bunun üzerine melekler, o gönderilen, insan kılına gönderilen melekler Lut aleyhisselam'ı sakinleştirir, teskin ederler ve Allah azze ve celle o topluluk amacına ulaşamasın diye onların gözünü kör eder. Kamerası Suresi'ne geldiği üzere 47. ayette. Onlar o gece kör yapılırlar, meleklere karşı azamlık yapmak istedikleri için sabaha karşı, o gecenin sabahına karşı seher vaktinde Lut aleyhisselam aile fertlerini alır, o bölgeyi terk eder çünkü o bölge artık azap edilecek bir yurttur. Ee, sabah vakti de insanlar e, bu büyük azaba, şiddet azaba uğratılırlar. Yaşadıkları o yerin altı üstüne geldi. Yer, toprak, üzerine bastığımız toprak var ya, o toprak üst taraf, toprağın altı ile yer değişti. Yani bir katman, tabaka düşün o tabaka kaldırıldı, ters çevrildi. Ee, ve akabinde de Allah Azze ve Celle onların üzerine işaretli yani her bir taşın kimin tepesine konacağı belli işaretlenmiş kızdırılmış pişirilmiş taşlar yağdıran bir kasırga gönderdi. Kasırga. Bu da Hud suresi 82 ve 83. ayetlerde Hicr suresi 74. ayetlerde bize beyan edilir Allah-u Teala tarafından. Hud suresine giren ayetleri okuyalım. Hellem ma jaa'a amruna ja'alna 'aleyha safileh ha ve emtarna 'aleyha hijaratan min men Bizim emrimiz onlara geldiği zaman onların altını üstüne çevirdik ve onların üzerine pişirilmiş taşlardan oluşan pişirilmiş ve işaretlenmiş olan taşlar yağdırdık. Müsabahaten inna rabbik o taşlar Rabbinin katında işaretlenmişti. Yani her bir taşın kimin tepesine konacağı işaretlenmiş, belirlenmişti. Ve ma zalimine zalimine bibe'ayit. Ve o azap zalimlere uzak değildir. Hicr suresinde buna benzer şekilde ifade ediliyor. Ve Lut kavminin sonu bu şekilde olmuştur. Onun, onların bellileri altları üstüne geçirilmiş ve üzerlerine gökten pişirilmiş kızgın taşlar her kimin tepesine konacak, her birisi kimin e, tepeleyecek şekilde işaretlenmiş taşlar yardığı var. Onların nesli kesilmiştir. Onların neslinin kesilmesiyle onların yaptığı çirkin iş kesilmiş midir? Maalesef kesilmemiştir. Lutilik dediğimiz, onun seksüellik dediğimiz o çirkin iş halihazırda ta peygamberimiz Aleyhisselam ve ondan önceki cahiliye döneminde o yapıldığı gibi halihazırda da yapılmaya gelmekte devam etmektedir ve kıyamete kadar baki olacak şeriat, İslam şeriatı bu Lutilik işini yapan kimselerin cezasını kesmiştir. Nedir bu ceza? Ebu Davud Tirmize ve İbn-i gelen bir hadiste e, buyurur ki aleyhissalatu vesselam Lut kavminin yaptığını yapan birisini bulursanız o işi yapanı da o işin kendisine yapılanı da öldür. Ne ile öldüreceğiz? Ebu Dağut'ta gelen bir hadis 4463. İbni Abbasralya'nın anıma der ki livata dediğimiz lütilik yapan kimse bekar bile olsa rejim edilir. Bekar bile olsa. Bu niye önemli? Biliyorsunuz zinayı işleyen bekar rejim edilmez. Taşlanarak öldürülmez. Ne yapılır? Yüz sopa vurulur ve e, bir sene sürgüne gönderilir. Evli kimseler zina ederlerse, yani bir kadın bir erkek yani haram iş işlerlerse, haram birliktelik yaparlarsa bunlar taşlanarak öldürülür. Ama bu iş yapan bekar, bekar ise bu bekar kimse taşlanarak öldürülmez. Ama lutilik yapıyorsa onun evli bekar olmasına bakılmaz. O iş yapan herkes taşlanarak öldürülür. Bu fert değil ama değil mi? Fert yapamaz bu Tabii bu ki. Fert yapamaz. İslam'ın cez vereceği cezadır. Ferdin vereceği ceza değildir tabii ki. Bu şekilde Lut aleyhisselam onun kâmiyle ilgili bahis bu surede bitti. Başka surelerde, başka yerlerde gene karşımıza gelecektir şüphesiz. 85. ayet ve ila medyene kahum şu ayber. <gülüyor> Galia qawmi abdullah, maalekum min ilahin gairu, qad jaaetkum beyine mir min rabbikum. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَائِهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Ne diyen kavmine de onların kardeşlerinden birisi olan Şuayb aleyhisselamı elçi olarak gönderdik. Dedi ki Şuayb aleyhisselam, ey kavmim sizin için kendisinden başka ilah, hak, ma'bud ibadete hak sahibi bir ilah olmayan Allah'a ibadet edin. Yani sadece O'na ibadet edin. Muhakkak size Rabbinizden bir beyine, bir mucize, açık bir mucize gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. Ve ıslah olduktan düzeldikten sonra yeryüzünde fesatçılık yapmayın. Yeryüzünde ifsad etmeyin. Bozgunculuk yapmayın. Eğer iman eden kimseler iseniz bu işler sizin için daha hayırlı. Yani ölçüyü tartı, tartıyı tam yapmanız, insanların eşyalarını eksiltmemeniz ve yeryüzüne bozgunculuk çıkarmamanız sizin için daha hayırlıdır. Medyen kavimine gelince Hicaz yolunda Me'an diye bilinen bölgenin yakınlarında bir yerde yaşıyorlarmış bu kavim tefsirlerden hatırlığına göre. Bu Medyen isminin kavim ismi olduğu söylendiği gibi bir şehir ismi, belde ismi olduğu da söylenmiştir. Bu kavim aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen Eyke halkıdır. Eyke. Eyke ise ağaçlığı sık bölge demek. Çok sık ağaçlık olan bir bölgede yaşadıkları için bu isimlermiş allah Teala. Yani bu genel görüştür. Eyke halkıyla Medyen halkının iki ayrı topluluk olduğu görüşte vardır. Hatta bununla ilgili sıhhatine ulaşamadığımız hadislerde rivayet edilmekte. Ancak genel kanaat bu iki halkıyla Medyen ahalisinin aynı topluluk olduğu şeklinde. Şuayb Aleyhisselam ise İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan bir kimsedir. Kendisinin öğütlerinin bulluğu, öğütlerinin nasihatlerinin bulluğu, ifadelerinin fasih, açık olması ve kavmine karşı güzel cevaplar vermesi sebebiyle Hatibul Enbiya diye isimlendir enbiyaların, nebilerin, peygamberlerin hatibi en güzel konuşanı diye isimlendirilmiştir. Bu kavim ne yapıyordu? Bu kavim burada ve bundan sonraki ayetlerde bildirildiği üzere ölçü ve tartıda hile yapıyorlardı. İnsanların mallarını yol keserek yani haramilik yaparak gasp ediyorlar. Mallarını hile yoluyla değerden düşürerek elde ediyor ve bu şekilde yerine fesatçılık yapıyorlardı. Hani böyle çeşitli vesilelerle kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda sık sık söylediğimiz bir şey vardır. Deriz ki Kur'an-ı Kerim'de ile günahtan dolayı ceza gören, nesli kesilen ne kadar topluluklarını yaptığı işler, günahlar varsa bu devirde de yapılmaktadır. Hepsi işlenmektedir. Hatta, hatta o devirlerde görülmüş, duymamış günahlar işlenmektedir maalesef. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve Allah Azze ve Celle'nin de bu duayı icabeti gereği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti topluca helak edilmeyeceği için allah Teala geçmişte işledikleri günahtan dolayı helak ettiği toplulukların yaptığı işleri işleyen bu toplulukları bizleri helak etmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü duası Allah Azze ve Celle'nin o duayı kabul etmesi gereyince. Evet. Buraya nereden geldik? Medyen kavminin işlediklerinden geldik. Onlar ne yapıyorlarmış? Şu an günümüzde işte haramların yanında çok basit gibi geliyor. Ölçüde tartta hile yaparlarmış. Yani metreyle bir şey ölçerken satacakları zaman az ölçerler, alacakları zaman fazla ölçerlermiş. Şu an günümüzde istemeyen az diyebiliriz. Yani Tartıyı, teraziyi işte hile, hurdasız, tam hassas güzel teraziyle tartma e, işini terk ederlermiş. Tartarlarken kendinde hileler yaparlarmış. Alırken az tartarlarmış. Satarken yani Efendim fazla gösterirlermiş. Sonra yeryüzüne fesat çıkartırlarmış. Peygamber'e Şuaib Aleyhisselam'ın yanına giden insanların yollarını keser, onların mallarını gasp ederlermiş. Yollarda haramilik yaparlarmış. Kervanların önlerini keserlermiş. Veya zenginlerin yollarını keser, onların mallarını gasp ederlermiş. Bunlar küçük günah değil, bunlar büyük mü Ama günümüzde işlenenlerle kıyaslanınca, Sanki böyle devede kulakmış gibi geliyor insana. Ve bize devede kulakmış gibi gelen bugün günahtan dolayı Allah Azze ve Celle'de ileriki sayfalarda geleceği üzere bir kavmi helak edecek. Neslini kesecek. Allah bize rahmet etsin. Azze ve Celle rahmetini eksik etmesin. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine e, hitabına başlarken söylediği ilk şey sadece sizin hakiki mabudunuz olan Allah'a ibadet edin başka bir mağbudunuz, başka bir ibadet hak sahibi, varlık yok. Ve şu işlediğiniz haramları terk edin. Ölçüde, tarihte yaptığınız hile hurdayı terk edin. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. İnsanların mallarında bozgunluk yapmayın. Ve bu şekilde ticareti bozarak yeryüzünde bir fesat çıkarmayın. Çünkü yeryüzü ıslah olmuş. Düzelmiş bir halde bu şekilde herhangi bir fesat şeklinde siz devam ederseniz yeryüzünde fesat yaygınlaşacak bir haram başka bir haramı celp edecek. Bir hile başka bir hileyi celp edecek. Dolayısıyla düzgün, düzeltilmiş olan diğer taraflar da, diğer alanlar da bozulmaya başlayacak. Tefsircilerin, müfessirlerin söylediğine göre insanların mallarını eksiltmek birkaç şekilde olur. İnsanların mallarını eksiltmek. Bir, ölçüde ve tartıda hile yaparak mal eksip, eksiltilir. Örnek verelim. Esnaf Halktan, çiftçiden mal alacak, toptancıdan veya mal alacak. Alırken ölçüyü, tartıyı kendi lehin olacak şekilde fazla tartıyor. Ama eksik hesaplıyor. Satarken de, müşterisini satarken de kendi lehin olacak şekilde müşteriye az tartıyor ama fazla tartmış. Az ölçüyor ama fazla ölçmüş gibi gösteriyor. Bu şekilde insanların mallarını eksiltmek söz konusu olabilir. İki, alacağı zaman, mal alacağı zaman malını ayıplı ve kusurlu addederek, sağlam malı kusurluymuş gibi göstererek eksiltme şeklinde olabilir. Eksiltmenin başka yöntemi, bu malın çok tercih edilmediği, çok rağbet görmediği, çok insanlar tarafından satın alınmadığı veya e, istenmediği şeklinde o da malın değerini düşük gösterme şeklinde. Bir de bir başka yöntem de kıymetini gizlemek bunun değeri şu değil de şu şeklinde gerçek değerinin altında bir değer var. Şimdi bunları okurken, bunları değerlendirirken aklıma şey geldi. Nedir bu? Müslüman bir mal alacağı zaman cinsinin en iyi malı olarak ona pazarlanır. Müslüman bir malı satmak istediği zaman da en kötü en kusurlu mal olarak kabul görür. Bazı aziz laf yapan insanlar vardır ki senin malını kötülüğe yakalarlar. Sana mal satacağı zaman da sanki cinsinin en iyi ondaymış bu satır. İşte mal eksiltmenin çeşitlerinden birisi de bu. Evet. İşte bu fesaptır. Yeryüzündeki fesatlardan birisi de ve bir kavmin helak olma sebeplerinden birisidir. Bu ve buna benzer yöntemlerle insanların mallarının değerini düşürmeye çalışmak, veya kendi manının değerini insanların gözünde onlara kanıtlamak için çabalamak çalışmak büyük günahtır. Helakı gerektiren büyük günahlardandır. Bundan sakınalım. Bizim buradan alacağımız ibret dersi budur. Son iki ayet okuyalım ve bugün dersimizi bitirelim inşallah. Velateku du bi kulli sıratin tu'idune ve tesudune an sabilillah men amene bihi ve tebiğûnha ve وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ غَل۪يلًا ve onzuru كَيْفَ كَانَ آغَبَتُ الْمُفْسِد۪ينَ Şuayb Aleyhisselam kavmine hitaben e, yapma, yaptığı konuşmaya devam ediyor. Sizler e, her yolun başına oturup da insanları tehdit ederek, Allah yolundan iman edenleri alıkoyarak ve Allah yolunu eğri göstermeye, eğritmeye çalışarak yolların başına oturup yolları, kesmeyin. Hatırlayın ki sizler azdınız, Allah sizi çoğalttı. İfsad eden bozgunluk bozgunluk çıkartından akibette nasıl olduğuna bir bakın. Ve inkanet taifetun minkum amenu billazi ursiltu <Sessizlik> bihi ve taifetullem yu'minu fesbiru hatta Allahu bainena ve ve hayrun hakimi. Şeyh Ali'slemun bugün okuduğumuz sayfadaki son konuşma metni Şayet sizin içinizden benimle gönderildiğime iman eden bir topluluk varsa ona iman etmeyen bir topluluk da var. Bu sebeple sizler Allah sizin aranızda hüküm verinceye kadar yani kıyamet günü hesap günü gelinceye kadar sabredin veya bu e, iman edenlere iman etmeyenlere bir ceza ve mükafat verileceği güne kadar e, orta kastediliyor olabilir. O e, zamana kadar sabredin. Çünkü o Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Akabinde de o kavmin içindeki büyüklenenlerin Şahib Aleyhisselam'a karşı verdiği cevaplar ve yaptıkları karşı taarruzlar anlatılmakta. İnşallah onda bir dahaki dersimiz işleyelim.